Nur Suresi 35. Ayet Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde çıra bulunan bir kandil yuvası gibidir. O çıra bir sırça içindedir. Sırça sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Güneşin doğduğu yere de, battığı yere de Nispet olmayan, mübarek bir ağaçtan, <gülüyor> zeytinden tutuşturulup yakılır. Ateş değmese dahi, neredeyse yağın kendisi aydınlatacaktır. Nur üstüne nurdur. Allah, dilediğini nuruna kavuşturur. Allah, insanlara misaller verir ve Allah her şeyi bilendir. i̇bn bastan Abbas'tan rivayetle, Allah göklerin ve yerin nurudur ayetinde Allah gökler ve yer ehlinin hidayete erdiricisidir buyurmuşlardır. <gülüyor> evet. Muhammed İbni İshak Aleyhisselatü Vesselam'dan Tayyip halkı Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet ettiği gündeki duasında o şöyle demişti. Senin öfkenin ve kızgınlığının üzerime inmesinden yine senin yüzünün nuruna sığınırım. Öyle yüzünün nuru ki karanlıklar onunla aydınlatılmış, dünya ve ahiret işi onunla düzene girmiş, dönüşüm sen hoşnut oluncaya kadar yine sanadır. Güç ve kuvvet ancak seninledir buyurmuştur. Buhar ve Müslim'de İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Ali Silatü vesselam efendimiz geceleyin kıyama durduğunda "Ey Allah'ım, hamd sanadır. Gökleri, yerleri ve onlarda olanları ayakta tutan sensin. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve oradakilerin nurusun." Yine İbn Abbas'a göre "Sizin Rabbinizin katında gece ve gündüz yoktur." arşın nuru, onun yüzünün nurundandır. Onun nurunun misale ayetini söyle açıklar. Evet. Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette kardeşlerim, bu ayeti belki de en güzel tarif eden hadis-i şerif. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz kalpler dörttür diyor. Tertemiz ve parlak olan kalp ki bunda çıra nur parlamaktadır. İkincisi örtülü olup örtüsüne tutunmuş bağlanmış kalp. Üçüncüsü ters çevrilmiş. Dördüncüsü de iki yüzlü olan kalptir. Tertemiz ve parlak olan kalp müminin kalbidir. Ondaki çıra nurdur. Örtülü olan kalp, kalp kafirin kalbidir. Ters çevrilmiş olan kalbe gelince bu münafığın kalbi olup Önce Allah'ı bilmiş, sonra inkar etmiş. İki yüzlü olan kalbe hem iman ve hem de münafıklık vardır. Ondaki imanın misali hoş bir suyun azıtıp geliştirdiği bakların misali gibidir. Ondaki münafıklığın benzeri ise kan ve irinin geliştirip uzattığı yara gibidir. Hangi uzatma diğerine galip gelirse o, o kalbe hakim olur. Evet. Allah bizi nurlu kalplerden eylesin. Ters olan kalplerden beri kıyorsun. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. İşte son söylenen kalp, hastalıklı olan kalp iyiliği gördüğünde ona meyleden, kötülüğü gördüğünde ise kötülüğe meyleden diyor. Evet. 36, 37 ve 38 O evlerdeki Allah onların yüceltilmesine ve işlerinde kendisinin adının anılmasına izin vermiştir. Onlar da sabah akşam onu tesbih ederler. Öyle erler ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Allah onları işledikleri amellerin en güzeliyle mükafatlandıracak onlara lütfunu fazlasıyla verecektir. Ve Allah dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır. Allah subhanahu ve teala müminin kalbiyle ondaki hidayet ve ilme kandil gibi olan tertemiz bir zeytin yanından tutuşturulup yakılan tertemiz bir cam içindeki çırayı misal verdikten sonra bu kalbin yeri olan mescitleri zikrediyor. O mescitler ki Yeryüzünde Allah'a en sevgili olan yerlerdir. Buralar için Allah'a ibadet olunan ve Allah'ın birlendiği Allah'ın evleridir. O şöyle buyuruyor, O evlerde Allah'ın onların yüceltilmesine ve içlerinde kendisinin adının anılmasına izin vermiştir. allah Teala buraların yüceltilmesini pislikten, boş sözden, oraya yaraşmayan söz ve sihirlerden temizlenmesini, emretmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mescitleri imar edenlerin Allah katında mükafatlarının büyük olduğunu belirtmiştir. 39 ve 40 O küfredenlere gelince onların amelleri engin çöllerdeki serap gibidir. Susayan kimse onu su sanır. Fakat yanına vardığı zaman Hiçbir şey bulamaz. Kendi yanında Allah'ı bulur. Ve o da hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Veya engin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onun üstünü bir dalga kaplar. Onun üstünde bir dalga. Onun da üstünde bir bulut vardır. Karanlıklar üstünde karanlıklar. Elini uzattığı zaman neredeyse bile göremezsin. Allah'ın nur vermediği kimsenin asla nuru olmaz. Allah subhanahu ve teala iki çeşit kafir için vermiş olduğu iki misal. Nitekim Bakara suresinin başında da biri su ile diğeri ateş iki misal vermişti. Aynı şekilde kalplerde yer eden hidayet ve ilmede Rad suresinde biri su ile diğeri ateş ile iki misal vermişti. Bunlardan her birini tekrarına gerek bırakmayacak şekilde yerlerinde bilgi vermiştik. Bu iki mesaldan birincisi amel ve inançlarında aslında hak üzere olmadıkları halde hak üzere olduklarını sanan insanları küfürlerine çağıran kafirlere misal verilmektedir. Onların bu durumdaki benzerleri düz arazide uzaktan dalgalanan deniz gibi görünen serap gibidir. Evet. kafirlerde böyledir diyor. İkincisi gökle yer arasında su varmış gibi görünür. Suya muhtaç olan kimse serabı gördüğü zaman onu su sanır. İçmek üzere ona yönelir. Ona ulaştığı zaman ise hiçbir şey bulamaz. Kafir de böyledir. Kendisinin kendine fayda verecek salih ameller işlediğini bir şey elde ettiğini sanır. Allah-u Teala kıyamet günü onun hesabını tam olarak verip hesaba çektiğinde ve amelleri bir bir sayıldığında kabre şayan hiçbir şey bulamaz. Bu ya ihlasın yokluğundan veya Allah'ın şeriatına girmemesindendir. Nitekim bir ayet-i kerimede yaptıkları her işi ele alır ve onu toz duman ederiz buyuruyor. Evet. Bukhar ve Müslim'de gelen bir rivayette kardeşlerim kıyamet günü Yahudilere ne ibadet etmekteydiniz denilecek. Onlar Allah'ın oğlu Uzeyr'e ibadet etmekteydik diyecekler. Ve onlara yalan söylediniz. Allah hiç arkadaş ve çocuk edinmemiştir. Ne diliyorsunuz denilecek. Onlar ey Rabbimiz susadık. Bizi sula diyecekler. Onlara işaret onlara suya gitmez misiniz denilecek. Ve toplanıp ateşe sürülecekler. O sanki birbirini kıran parçalayan serap gibidirler. Onlar peş peşe ateşe düşecekler. Bu misal, mürekkep cahillerin, zır cahillerin misalidir. Basit bilgisizlere gelince ki bunlar, sade dil, doğru dürüst konuşamayan, bilgisiz ve küfür önderlerini körü körüne taklit eden, sağır, dilsiz, aklarını ermeyen kimselerdir. Bunların benzeri hakkında Allahü Teala şöyle buyurur. Veya kafirlerin ameli, engin bir denizdeki, karanlıklara benzer onun üstüne bir dalga kaplar onun üstünde bir dalga onun da üstünde bir burut vardır karanlıklar üstüne karanlıklar elini uzattığı zaman neredeyse karanlığın şiddetinden bile onu göremez İşte bu bilgisiz basit nereye gideceğini bilmeyen taklitçi kendini güdenlerin durumunu bilmeyen kafirin kalbinin misali gibidir bir cahile sormuşlar. Nereye gidiyorsun? O, onlarla beraber demiş. Onlar nereye gidiyor? Ona sorulmuş da bilmiyorum demiş. İşte onlar aynen bu misalde belirtilen bilgisizler gibidir. 41 ve 42 Görmediğiniz ki göklerde ve yerde bulunanlar, saf saf uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedirler. Her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah onların yaptıklarını bilendir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. dönüş göğüste yalnız Allah'adır. Burada da Rabb'imizin şuvan oku ve tane yine rububiyetine dikkat çekiyor ve göklerin yaratılışına meleklerin, insanların, cinlerin, hayvanların hatta cansızların dahi zatını tesbih ettiğini haber veriyor 43 ve 44 görmedin ki Allah bulutları sürer sonra onları bir araya getirip üst üste yağar ve sen onların arasından yağmurun yağdığını görürsün gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indirir de dilediğini ona uğratır ve dilediğinden onu uzak tutar onun şimşeğinin parıl Neredeyse gözleri alıverecek. Allah gece ile gündüzü evirip çevirir. Doğrusu görebilenler için bunda ibret vardır. Allahu Teala ilk meydana getirilişinde zayıf olan bulutları kudretiyle sürer. Dağınıklıktan sonra onları bir araya getirip üst üste yağar. Ve son onların arasından yağmurun yağdığını görürsün. Evet allah Teala önce toz kaldıracak, tozları ayaklandıracak, rüzgarı gönderip yeryüzünü süpürür, sonra bulutları meydana getirerek rüzgarı gönderir de bulutları meydana getirir. Sonra bulutları bir araya getirerek rüzgarı gönderir ve rüzgar onları bir araya toplar. Daha sonra allah ve Teala aşılayıcı rüzgarı gönderir de bu rüzgar bulutlara yağmur aşılar. Evet. Burada akşam ezanı oldu. İnşallah namazdan sonra devam ederiz. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Evet. Elhamdülillah.